Bir anne yetim olan 5 yaşındaki kızının maaşından evin ihtiyaçları için harcama yapabilir mi? Bir geniş bilgi verirseniz çok seviniriz demişler. Evet. Yetim hakkına tabii ki çok dikkat etmek lazım. Çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ اَمْوَالَ الْيَتَامَا ظُلْمًا اِنَّمَا fi ف۪ي بُطُونِهِمْ نَارًا Şüphesiz ki o kimseler ki e, yetim mallarını haksız yere yiyorlar. Bunlar esasında o malı değil karınlarını ateş dolduruyorlar diye e, Cenab-ı Hak bu kimseleri e, ikaz ediyor ve çok önemli bir ikazda bulunuyor e, yetim malları hakkında gerçekten Kur'an-ı Kerim'de çok e, ayet-i kerimeler var. Webtalül yetame hatta iza belaun nikah işte nikah hayrinciye kadar yetimleri işte kontrolünüz altında tutun onları sınayın efendim. وَلَا israfen ve bir وَبِدَارًا اَنْ يَكْبَرُ Bu ölçü budur. Yani bir kimse yetim malından yemek zorunda kalıyorsa israf yapmayacak. Yani onun malını çarçur etmek kastıyla israf yapmak kastıyla yemeyecek ama kendi ihtiyacı kadar ona hizmet ediyor. Kendisi de bakıyor ona yemek hazırlamış, yiyecek hazırlamış. E, i̇htiyacı varsa yiyebilir e, veya ihtiyacı olmasa bile çarçur etme niyeti olmaksızın hani bir yemek hazırlanmış. Şimdi benim ihtiyacım yok diye kalkıp kendisine ayrı bir yemek mi hazırlasın? E, kendisi de oraya hizmet ettiği için, hizmet ettiği ölçüde e, yani ben bunun malına riayet edeyim, çarçur etmeyim düşüncesiyle o niyette olursa yiyebilir.